Şengar, ay, ay, wow, wow, ay, ay, Paralayarız siste jenga jenga, Paralayarız siste jenga, diziyazız siste jenga jenga, jenga, jenga, jenga, jenga, jenga, Feroheni kayıp kafa bulalım İsterse gelsinler alayı kim, o, kim Hani her duymamış olayım Var tabi İzmir'in olayı Rekki gang sisleri yaralım Setsizce kaybolun bakalım Sen haptini yaşalı Oldu çok az kaldı açacağız kaşını Kaşıntım bitmezse dert kafını. kafanı Yıllar oldu hala bayrağım çakalı Bize yılanın sütü sopalı Wow! Neredesin adamım? Geçemedi sanki hiçbiri kulları Gittikçe büyüyor cengamız yığılır her yere kaçını Sallaman lazım için sana anlaman lazım İşin pifi bu parlaman lazım Siki tutup kesin kavraman lazım Kavraman lazım lan Kim olduğumuzu anlaman lazım Çetem sosyal değişmez farkına varsın İşler tıkırın da altını marsın Heh. Jenga ayy Paralar üst üste, jenga Yığılıyor üst jenga jenga Paralar üst jenga Diziyaz az üste jenga jenga Yığılıyor üst üste jengar, jengar Paralar üst üste jengar Diziyaz üst üste jengar, jengar Ayy, jengar, jengar, jengar, jengar, jengar, jengar, Jenga, Şen kon, la kon. Her gece paraları topla topla. Vermiyo malayı da kopla <gülüyor> Biladerim benim ile burdan Bıdı bıdı yapın hadi hurra, hurra. Konfero zıplatır ofla, viski ve vodka, cep dolu gün. bir sene olmadı yapalı yok kime ne kime ne adamım o maddini sanki ben ya da puyol yolumda gidene kapalı yol Gelele bir dene bakalım bir kere takarım içine kapanır o her şey hit hit dinlemiyorsan siktir git rap izmir lan win, win, win. Söyleyeceklerim bitmedi bitmez. Paralar üstüste jenga, yıl ya üstüste jenga. Jenga. Paralar üstüste jenga, dizi yazır üstüste jenga. Jenga. Jenga, jenga, jenga, jenga, jenga, jenga, jenga, Paralar üstüste jenga, yıl ya üstüste jenga. Jenga. Paralar üstüste jenga, dizi yazır üstüste jenga. Jenga. Jenga, jenga.